Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'i Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri Yepyeni bir programda yine bir perşembe gecesi veya cuma sabahı diyelim Cüva sabahına günaydın Günaydın. Olsun. Evet, Perşembecilere de iyi akşamlar, iyi geceler. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var her hafta olduğu gibi. Sevgili Profesör Doktor Mehmet Ömür bizlerle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısıtlı zamanında bize zaman ayırdı, bizi kırmadı. Programımıza hoş geldi. Ahmet, nasıl ilerleyeceğiz? Vallahi ben bir tıp diyeceğim önce. Tıp deyince susulur ama konuğumuzdan devam edeceğiz. Evet, ben de size çok teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladığınız için. Epeydir sizin programlarınızı izliyorum. Ve birbirinden önemli konuklar ağırlıyorsunuz. Çok güzel bir iş yaptığınızı düşünüyorum. O nedenle kutluyorum sizi. Çok teşekkür ederiz. Artık zor konuşuruz biz. Evet. <gülüyor> evet şimdi eğitim hayatı dedik. İsterseniz bir St. Joseph'in... ...lise hayatından gidelim. San Josef benim hayatımdaki ilk kavşaklardan bir tanesi. Hayatımda çok kavşaklar oldu karar vermekte zorlandım. Ama San Josef karar sanıyorum biraz daha kolay oldu. O yıllarda yabancı okullara sınavla giriliyordu. Ben o yıl iki değişik okula girdim. Biri San Josef'ti bir de hemen komşusu Marif Koleji'ydi. Ben hatırlamıyorum ancak e, sordukları zaman şöyle söylemişim neden Sanjosefe gitmek istiyorsun diye e, sorduklarında e, Sanjosefe girdiniz bilmiyorum onun bahçesinde bir e, küçücük bir havuz vardır e, üzerinde de Sanjosefin e, heykeli vardır o havuzun içinde de kırmızı balıklar vardır Japon tabii. balıkları ben işte o balıklar, için, <gülüyor> o balıklar için <gülüyor> o balıklar için okulu tercih etmişim. 8 senedir 2 sene hazırlık 6 sene lise bizim zamanımızda ihsariydi İhsari 2, 2 seneydi, seneydi evet, Ben o 2 seneyi okudum üstüne de 3 sene ortaokul okudum Tabi oranın eğitimi çok geleneksel bir eğitimdir ezbere dayalı işte Ağırdır da Ağırdır program vesaire 2 sene Fransızca öğretirler ee, ortaokulu bitirdiğimde yeni açılmış Ankara Fen Lisesi vardı. Ee, onun sınavına girdim. Ee, onun e, sınavını kazanıp Ankara'ya gittim yatılı olarak. Senzef'te de yatılıydım. Ee, Ankara Fen Lisesi'nden devam ettim. Liseyi orada bitirdim. Lise oradan. Şey soracağım ben Mehmet Ömür'e. ...büyü yatılının bir keyfi vardır değil mi? Böyle arkadaşlıklar, dostluklar falan böyle... <gülüyor> ...yani böyle günlük gidip gelen okullar gibi değildir diye hep böyle bir şeyler dinleyelim... ...sizden duysak biraz... Öyledir... ...sadece başlangıcı kötüdür... ...11 yaşında... benim <gülüyor> Hep bir bullying olur... <gülüyor> Annem babam... ...babam memurdu... ...ve taşraya tayin olmuştu... ...halama teslim etmişlerdi beni... Birinci haftanın sonunda mı, ikinci haftanın sonunda mı e, belletmen hocamız akşamları e, etüt derdik e, yemekten önce, yemekten sonra ders çalıştığımız dönemlerde. Ben başımı e, kürsü denen üstü açılan e, çok eski e, mobilyalar, onun <gülüyor> üzerinde derslerimizi yapardık. Onun içine kafamı sokup ağlarmışım. 11 yaşındayım, yatılının... Öyle bir başlangıcı vardır. Öyle bir travmayla başladı. Travma yani. ama o, o geçtikten sonra dediğiniz gibi e, muhteşem bir e, hele e, Ankara Fen Lisesi'nde. Orada tabii karışıktı bir de e, kız erkek ha, hoş e, yatakhaneler ayrıydı tabii ki. Ondan Halbuki sonra, bu niye yatakhaneleri <gülüyor> ayırırlar ben anlamıyorum. Tabii okulda eğitimde <gülüyor> karmaysa. Eğitiminde her türlüsü var orada aslında. Orada çok yatıldık. <gülüyor> Yatılılık çok daha güzeldi. Bir de üstelik orada ben bütün arkadaşlar yatacağı zaman veya sabah kalkacakları zaman o Ford Vakfı'nın bir projesiydi. Ford Vakfı orada hiçbir maddi şeyden esir, esirgememiş. Zamanın en önemli makaralı teplerinden iki tane koymuş. Wow girişe, yatakhanenin girişine ve onu bana emanet ettiler ve ben her akşam ve sabah uyandırmak için işte aklınıza ne gelirse o günün parçaları işte şoking blular ondan sonra denizler <gülüyor> vesaireler. Müzikler sizden evet, soruldu. Evet bendendi. O dönemin şeyini biraz daha yakından tanırım. 60'lı 70'li yılları. Peki Güzel bir şey ee, Hala oradan Devam eden böyle çok yakın dostlukları var mı? Ben buna çok imreniyorum çünkü. Olmaz mı? Yani benim yatakane en... çok farklı bir kültür evet. yani. Aynen benim en yakın arkadaşlarım, en eski arkadaşlarım, Sansef'ten birkaç tane. Ankara Fen Lisesi'nden biraz daha fazla en çok görüştüğüm, en çok seviştiğim arkadaşlarım onların içinde. Doğru. Lise arkadaşlıkları bambaşka. Ama şimdi biz gidip geliyorduk yani neticede. Akşam yine eve geliyorsun. Yatakhane kültürü böyle düşünsene. Dibine kadar her şeyi paylaştığın ve çocukta ve gençlik büyüdüğün zamanlar falan böyle. Farklı. Ben yatılı okumak kıymetli, isterdim ya. Kıymetli bir eğitim doğru. Yatılı hayatta tabii şakalar da. Gece, yani <gülüyor> benim karnımı mürekkeplerle boyamışlıkları vardır. Şeyleri vardır. Bu, bu böyle şey, şakalar. Eşek şakaları eşek da olduğu bir eğitim sistemidir evet. yatılı eğitim. Bu insanı böyle bir hayatı da hazırlayan bir şey ama. Evet evet yani mücadele çok mücadele fazla. fazla evet. Ben akademideyken herkese şaka yaptığım için bir gün Şubat ayında derslikten çıkarken kafama çuval giydirip ve herkesi tehdit etmeme rağmen boğaza attılar. Denize attılar? Denize attılar. Tabii. Aa. Yüzerek Fındıklı Parkı'ndan çıktım akıntıya karşı ve... ...son arzun ne dediklerinde... ...saatimi ve cüzdanımı çıkarın dedim... ...baktım kurtuluş yok... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...böyle şakalar bile güzeldir... Yani. Evet. Ee, ...peki o zaman... ...tıp fakültesinin tohumları... ...herhalde Fen Lisesi'nde... ...atıldı mı? Hayır. Yoksa hep da var mı? Var yol, var. yol ayırımı bravo, var... Bravo. Ee, ...işte Fen Lisesi'ni bitirdik... O, ...o zaman gene... ...üniversiteye de sınavla giriliyordu... Ee, ...ben... E, Fransızcayı iyi bildiğimi düşündüğüm için diplomat olmak istiyordum. Hemen okul biter bitmez gittim. Puanım da uygundu. Siyasal bilgiler fakültesine kaydoldum. Oraya gireceğim işte. Oradan da diplomat çıkacağım falan filan. Eve geldim. Elimde böyle kimlik de... Siyasal bilgiler <gülüyor> <Fakültesi> kaydı. kaydı <gülüyor> kimliği, paso falan işte hepsini aldım falan. Çok büyük bir mutlulukla eve geldim. Anneme dedim işte siyasala kaydoldum falan. Aa bir baktım annemin suratı düştü. düştü. Bir hafta boyunca bana böyle soğuk davranıyor falan filan. Biz senin doktor olmanı düşünmüştük, öyle istemiştik falan işte bak ne güzel olurdu falan filan. Hmm. Gittim kaydımı oradan aldım. Tabii... Yaz, ...yazıldım yani. Öyle oldu. Öyle oldu. E, bir <gülüyor> yani tanesi. Ankara evet. Fen Lisesi ile ilgisi yok. Alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, enteresan. Yani anne söz dinlemek lazım. <gülüyor> Aslında e, biraz öyle. geriye dönüp baktığımda... E, ...çok iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemler bizim e, diplomat olduğumuz dönemlerde çok... Asala vesaire evet, işleri evet. oldu ve çok diplomat kaybettik biliyorsunuz hmm, yani doğru, ee, doğru. diplomat Türk diplomatları öldürüldü. Evet. Onların içine girebilirdim yani bir dönem. Özellikle vardı. de Fransa'da, Fransa'da, İtalya'da evet. bir arkadaşım da vuruldu. Ee, yani o dönem'i yaşayacaktım evet. diplomat olsaydım. Evet, iyi ki doktor olmuşsunuz. Ha <gülüyor> evet. Kulaklarım çok iyi duyuyor Allah'tan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir parça arası vereceğiz. Ama parçaya gitmeden önce şunu belirtmemiz lazım ki bu akşamın bütün parçaları sevgili Mehmet Ömür tarafından seçildi. Biz böyle bir kendisiyle yazıştık, çiziştik. Bu parçalarda en fikir kaldık ama hakikaten keyifli bir seçki oldu. İlk parçamız da Melodi Gardo'dan geliyor. Sunset in the Blue. Dinliyoruz. Gelsin bakalım. do tend to forget your catering eyes after a while another dream begins to fray so my love another day The sun sets in the blue Oh my love, what can we do To stop it all When I look back on all the tears I wonder why You can't consider all the years That lie ahead of you and I Another dream begins to fray The sun sets in the blue sunsets in the blue So my love, what can we dinleyicilere ee, Mehmet Ömür'le çok keyifli bir program yapacağız. Biz arada sohbet ediyoruz. Yüzümüzden gülücükle eksik olmuyor. <gülüyor> Bardağımızdan da beyaz üşeylerimiz. Evet. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Bu akşam beyazdan gidiyoruz. Ee, Ankara Tıp Fakültesi giriş 1977 mi? Çıkış mı? Çıkış. Çıkış. Ben o zaman 1977'de daha giriyordum okula. Çok fark var. <gülüyor> Peki Kuşaklar. bu yol ayırımından sonra, yok kuşak yok aynı kuşaktayız. <gülüyor> <gülüyor> yol ayırımından sonra siyasal bilgiler, tıp ve anne sözü dinlemek hakikaten dünyanın en güzel şeyi. <gülüyor> Sizi <gülüyor> dinliyoruz şimdi evet, biz de. Evet <gülüyor> bazen gerçekten rahmetli anlıyorum kendisini. Işıklar Bana güzel bir, bir yön vermiş öyle olsun. Sonra tekrar gene tabii İtsas için bir yol ayrımı ortaya çıktı. Yok göz doktoru olayım, kulak-burun-boğaz doktoru mu olayım. Ha, o ikisi bir aradaydı. Hayır, hayır aradaydı. Farklıydı. Ha, farklıydı. Ben karar vermek zorunda kaldım. Oradayım. Neden kulak-burun-boğaz? Orada çok sevdiğim bir abim vardı. Onun yönlendirmesiyle de kulak-burun-boğaz branşını seçtim. Ve o dalda uzman oldum. Sonra meslek hayatı başladı. Ee, Bizim bir de ortak tanıdığımız var. Benim çok sevdiğim bir abim diyeyim. İbrahim Hızalan. Benim Buradan abim. selam olsun. Benim hocam. Evet. Çok sevdiğim bir hocam. Ee, kulak pumbaz ondan öğrendim diyebilirim. Bu da Bursa'dadır. Evet çok kıymetli bir e, büyüğümdür benim. Galatasaraylı Selidir. Li. Galatasaray Buradan ona da bir selam gönderelim isterseniz. Tabii. Selam olsun. Evet. Tıbbiye aslında rehberlik yaptım yazları ben. Yani anladığım kadarıyla programın sonlarına doğru hobilerden falan da bahsedeceğiz. Ki. Madem ki yeri geldi, hatta lisedeyken başladım. Önce bir Otelin resepsiyonunda Fransızca bildiğim için çalışmaya başladım ve o otelde o yıl iki tane önemli filmi yani Türkiye için önemli filmi ev sahipliği yapıyordu. Bir tanesi Maria Callas'ın oynadığı para, yok paralı askerli, Medea diye mitolojik bir filmdi orada opera söylüyordu. Hatta e, sette az kalsın yangın çıkıyordu, kadıncağız yanıyordu falan. onları hatırlıyorum. Arkasından e, Michel Mercier, Tony Curtis, Charles Bronson'un geldi, geldikleri, oynadıkları e, bir başka film çekildi, onun da ismi Paralı Askerler'di. Dün Bil o Dijitürk'teydi ve sen sonunu yakaladım <gülüyor> o filmin, hatta bir Türk askeriyle, subayı ile konuşurlar, sonra gemiye binip giderler. Çok da merak ettim acaba bu film neydi diye. Şimdi siz söyleyince hoşuma gitti. Bu iki film de çok şey yapmadı yani. Film e, yapmadı, evet. şey yapmadı, çok duyulmadı falan. E, neden bilmiyorum. Oysa oyuncular gayet kuvvetli İyi, başarılı, oyuncular. evet. Ama Fransız sineması, daha doğrusu Avrupa sineması. Tabii Avrupa sinemasının içinde ben Fransız sinemasını da çok severim. Aa, Amerikan Hollywood'tan falan çok bambaşkalar. Derinliği olan Derin, bir, derinliği olan bir sinemadır yani evet. Yani orada bilinçli. ödül törenlerinde de kimse kimsenin suratına yumruk atmıyor <gülüyor> <gülüyor> ve tekrar tekrar e, bu ödül törenleri gündeme gelsin tekrar biraz konuşulsun diye böyle. Ben o yumrukların falan bile bilinçli danışıklı duyuyor, da senaryonun evet, parçası o, olduğunu. Evet düşünüyorum. Evet oluyor da bilir. Amerika'dan beklenir. Tabii, <gülüyor> Amerikan tabii. sisteminden beklenir. Kimyasal evet. silah olmayan yerde kimyasal hmm. silah var diye giren bir ülkeyle. Evet. Ee, Boldova'yı NATO'yu tekrar toplamak için bile kan gölüne çeviren bir ülkeden orada yumruk atılmış. Ne olacak bir şey mi olur? Doğru. Bak şimdi başka sulara Merhaba, çekmeyeyim. <gülüyor> de ben hemen tekrar tıp eğitimine dönüyorum. Şimdi KBB uzmanlığından sonra bir sürede Fransa var. Ee, evet uzman olur olmaz önce bir e, İsviçre'nin e, verdiği bir yıllık bir burs vardı ona e, başvurdum onu kabul ettiler ama ben e, o yıllarda çok e, yeni olan bionik kulağa merak sarmıştım. Yani e, tam işitme engelliler işitme özürlüler hatta e, bazı anlayışa göre sağır denilmesini tercih ediyorlar. Ee, özellikle e, işaret dili konuşan e, e, büyük D ile yazılan def bir de küçük D ile yazılan evet. def var. Onlar e, işitme özürlüğü kabul ediyorlar ama büyük D ile yazılanlar bize işitme engelli, işitme özürlüğü demeyin biz sağırız evet. diyorlar. Ve katiyen e, biyonik kulak işte duymak falan istemiyorlar. Biz gayet mutluyuz işaret dilimizde bize sakın dokunmayın diye. Ben o bionik kulağı mesleki, mesleğimin başındayım gideyim öğreneyim istedim ve o da Paris'te bir hocanın yaptığı bir teknikti onun yanına gittim onun yanında iki defa gittim çok güzel şeyler öğrendim o zaman Fransa'da tıp daha da iyiydi bugünkünden daha iyiydi orada da bir çöküş izliyoruz şu anda yani net bir şekilde görülüyor. Fransa'da ciddi bir sağlık sorunu var halk için. Sevgili Mehmet Ömür bir şey soracağım. Bir parantez açıp merak ettiğim için. Bu biyanük kulağı iktidara taksa halkın sesini duyar mı? <gülüyor> Hiç sanmıyorum. <gülüyor> ne takarsanız takın. <gülüyor> bir şey yaramayacaktır Yok, yani. Peki böldüm çok pardon. <gülüyor> Estağfurullah. Bu bu çok enteresan. Peki işte bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz orta kulak, çekiz, örs, mercimek... Özengi. <gülüyor> <gülüyor> zengi <gülüyor> falan böyle kemiklerin olduğu bir silsileyle işitme şey sistemi. Bu biyonik kulakla yapılacak bir sistem. Bütün bunları ortadan kaldırıp işitmeyi sağlayan bir sistemdir. Bunun neyin üzerine kuruluyor? Çok e, ilginç bir durum. Güzel bir yerden girdiniz. E, şimdi söylediğiniz o üç tane küçük e, kemikçik... Bunlar vücudun e, en küçük kemikcik 2 miligram falan gibi çok hafif ve küçük kemikler. E, zarın e, yüz ölçümüyle en son e, üzengi kemikçiğinin e, salyangozda bastığı e, yer arasında bir büyüklük farkı var, yüzey farkı var. Hmm. O kemikçikler e, amplifikasyon görevi yapıyorlar. Wow. Az gelen sesi yükseltiyorlar oluyorlar oluyor. yani aktarıyorlar ee, eklemleme evet, say sayesinde oraya basınç uyguluyorlar ve o ses daha yükseliyor böyle çok inanılmaz bir mühendislik işi var şimdi biyonik kulağı taktığınız zaman bu kısımları bypass ediyorsunuz hı hı. olay e, doğrudan doğruya salyangozun içine elektronik koyuyorsunuz basınç oraya direkt uyguluyorsunuz basınç yok yani Yok, oradan doğru doğru. doğruya sinir uçlarına elektrik gönderiyorsunuz. Çünkü daha diğer sistem amplifiye ediyor. O salyangozun içinde sıvıları hareket ettiriyor. O sıvıların içindeki sinir uçlarının bir buğday tarlasında rüzgar geldiği gibi sağ veya sola hmm. yatması, onun yatma miktarı ve yatma sürati ve yatma yeri alanı... alanı frekansları belirliyor. Wow, çok çok bir enteresan şey. bir mühendislik. Siz bunların hepsini bypass ediyorsunuz. Doğrudan doğruya gidiyorsunuz. Değişik frekanslardaki noktalara elektrik e, veriyorsunuz. Onu küçük bir alet dışarıdaki sesi alıyor. Elektriğe çeviriyor. Doğrudan doğruya gidiyor. işitme sinirini uyarıyor. Hmm. Elektriksel olarak. Çünkü bütün sinirlerdeki akımlar Bilgi akımları, stimulus dediğimiz şeyler, hı hı. artı eksi, aynı elektrik kablosundaki <gülüyor> şey gibi artı eksiyle beyne gidiyor. Beyin de bunu bir dekode ediyor, deşifre ne ediyor diyor? ve bunu da nasıl yaptığı bilinmiyor. Bilinmiyor, bilinmiyor değil mi? Bunlar doğanın gizemleri, <gülüyor> sırları. Belki de hiçbir zaman çözülemeyecek şeyler. Nasıl beceriyor bu dekode etme işini? Evet. Gözde de aynı şey. şey var, evet. Görüntüyü evet. alıyoruz göz sinirinde artı eksiyle beyne giriyor yani o nasıl <gülüyor> o artı eksi <gülüyor> acayip yani. bir sistem hakikaten evet ve e, o uyarılar elektrik uyarıları mesela siz Ahmet diyorsunuz o diye bir şey duyuyor onu öğrenmesi lazım biyonik kulaklar hastanın hiç duymuyor hmm. Ahmet diye duymuyor Evet. Çünkü biz onu nasıl deşifre ettiğini bilmiyoruz. O bir elektrik enerjisiyle uyarıyorsunuz yani trafikte klaksonu duyuyor kendini koruyor o bakımdan faydası var ama yeniden konuşmayı öğrenir yeni bir lisan öğrenir gibi bambaşka bir şey yaşıyor. Bir kısmı bunu kabul, kabul ediyor, ediliyor. bir kısmı da çıkıyorlar protesto ediyorlar. Bizim işitmemize dokunma, biz kobay değiliz, bize dokunmayın Hı. falan diye protesto ediyorlar. Yani. Peki şu anda nasıl bu teknoloji? Ee, çok gelişti. gelişti. çok kısa. Ben başladığımda 8 saatte falan yapılıyordu Yapıyordu. ameliyat, şimdi 1-2 saatte bitiyorlar. Yapılıyor. Yani. Şimdi bir sürü uzuvlar da şey ediliyor yani. Evet tıp tabii tıp, ki çok, tıp, ilerledi, çok ilerledi, ilerledi, evet, ilerledi ama hala dediğiniz gibi bilinmezlikler de çok. Evet Konjental ıı, işitme engelli çocuklar tamam. var yani iki yaşından önce bunu koyduğunuz zaman normal konuşma yerine o cihazdan gelen ıı, elektrik enerjilerine göre bir, bir şeyler ıı, öğreniyor ve konuşuşabiliyor. konuşabiliyor. Konuşabiliyor. Yani ya onlar için mi? çok, ıı, çok güzel bir, bir şey yani. Çok muazzam bir gelişme evet doğru. evet. O Allah, Allah ya bu yine bu teknolojiler bizi sonunda çok farklı bir dünyaya götürecek ben öyle hissediyorum. Yani bugüne kadar gördüğümüz, yaşadığımız dünyadan çok farklı bir yere gideceğiz. Kesin. Her şeyiyle. Yani düşününce şimdi aldığımız kokuları, gördükleri, biz duyduklarımız. artık kitap bile okurken işte demince konu konuşuyorduk. Elimizde kale, defter, kağıt almıyoruz. Almıyoruz artık. Evet. Başka bir ortamdan okuyoruz bunları. Bu bu dünya farklı bir yer. Her şey oluyor. değişti. Yani şu pandemi bize bunu öğretti. Yani Zoom toplantılarıyla toplantı yapıyoruz. Fiziki şeylerimizi kaybetmeye Yok. başladık. Çok sosyal doğru, evet. sosyal boyutu kaybettik. Bu tabii psikolojik bozukluklara Mutlaka. da yol açıyor. Şimdi bir şey hatırlamıyorum tam senesinde ama bundan yaklaşık bir 20 sene evvel Fransa'da ha, yüksek yapılara yüksek yapılaşmaya ''Hayır'' diyorlardı, daha yatay mimariye evet. geçiyorlardı. Ee, tabii bu şeyden dolayı oluyordu, insanların psikolojik olarak birbirleriyle kurdukları ilişkilerden dolayı daha yatay yapıya Yataya. geçiyordu. Şimdi bizde de yatay yapıya geçmek üzere e, bir takım söylemler oluyor. oluyor evet. Bizde yukarıya yükselecek yer kalmayınca yataydan avantta peşinde koşuyor herkes onun için. ikisi arasında fark var. <gülüyor> amaçlar, diyetler farklı. Amaçlar diyorsun. farklı. <gülüyor> evet. Evet o zaman bir parçamız not gelsin. gelsin. Unforgettable diyelim. Yine e, Mehmet hocamızın seçtiği keyifli parçalardan bir tanesi. Unforgettable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 Evet, Sevgi laflayacağız dinleyicileri. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Güzel parçalar dinledikten sonra. Şimdi Mehmet hocamız 1986 doçent. 1996 tam 10 sene sonra da profesör oluyor. Ondan sonrasını nerelerde KBB uzmanlığı var? Birazcık onları dinleyelim sizler Şimdi uzmanlığımı Bursa Tıp Fakültesi'nde aldım. Sevgili İbrahim Hızalan abim ve... Burada isimlerini saymayacağım. Çok değerli hocalarımın eğitimiyle. Yani çok sevdiğim bir laf vardır. Hocan kimse onun dersini alırsın diye. Çok güzel şeyler öğrendim orada. Sadece mesleki değil hayata dair de güzel şeyler öğrendim. Daha sonra işte birkaç yıllığına Fransa'ya gittim. Orada baş boyun kanser uzmanı oldum. Orada da çok güzel şeyleri öğrendim. Daha sonra geldim. Ok Meydanı'nda bir süre çalıştım. Ardından Haseki Hastanesi'ne şef olarak e, atandım. E, kazandım daha doğrusu. Şefliğini kazandım. Bir yedi sene kadar şeflik yaptım. Sonra e, başhekim olarak atadılar. O seçim değil tabi atandım. Tam olarak işte biraz işte herhalde ne derler şeyin bağlandı. Neyimiz bağlanır? Basiret, <gülüyor> Basiret bağlı kabul ettim. Yani aslında benim yapacağım bir şey değil. Ee, i̇ki ayda e, başhekimlik yaptım ama işte o arada... E, ama Haseki önemli bir hastaneydi. Yani çok adı duyulurdu o zamanlar Haseki önemli bir hastanedir. Çünkü tarihi açıdan da çok önemli bir hastanedir. Osmanlı döneminde yapılmış en önemli hastanedir. Adı da zaten Hürrem Sultan'dan, Hürrem. Haseki Sultan'dan gelir. Ee, ama işte orada başı geliyor, elmalar çürük çıktı diye şikayet <gülüyor> ediyor. Arkasından iki hemşire kavga etti, bunun savunmasını almamız lazım diye geliyorlar. Her gün büyük büyük rakamlara imza atıyorsunuz de bu, ben de halbuki. İşte ben orada doktorluk yapmak yani. istiyorum yani. Onu anlayınca zaten hiçbir zaman e, iyi bir yönetici olduğumu düşünmedim, düşünmüyorum. E, i̇stifa ettim. Hem şeflikten hem başhekimlikten istifa Zaten ettim. Zaten iyi bir yönetici olsa iyi bir doktor olamaz. Ben hep bunları görüyorum mesela işte sporcu bilmem spor bölümü başkanı olmuş adam. Hayatı boyunca iyi bir sporcu olamamış. Çünkü iyi bir sporcu onu devam ettiriyor. Evet. Ama onlara hakem kesen kısmında oluyor. Ben de programlarda biliyorsun hakem keserim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇yi kesiyorsun onu? Oradan Amerikan Hastanesi'ne geçtim. Orada da bir 10 yıl kadar Amerikan Hastanesi'nin şefliğini yaptım. Daha sonra kendi kliniğimizi kurduk. iki ortak. Medi Kulak Burmağız Kliniği. Orada da çok kıymetli arkadaşlarla, 4 tane daha arkadaşlarla bir 20 yıl kadar süreyle çalıştık. Onun yeri neredeydi? Fulya'daydı Fulya'da, değil evet, Ben, ben evet. sizin oraya geldiğimi hatırlıyorum. Yani Size gelmedim büyük ihtimalle ama sizin kliniğe geldiğimi hatırlıyorum. Peki sizden çok yetişen olmuştur mutlaka bu kadar geniş bir şeye, yelpazaya evet, sahipken. Evet, özellikle Haseki'de e, yani eğitim hastanesidir. Haseki e, Devlet Hastanesi. Oradan çok kıymetli öğrencilerim oldu. Hepsi çok önemli yerlere geldi. Başhekimlik yaptılar, profesörler profesör oldular. Yani onlarla tabii e, gurur duyuyorum. Yani bir e, hocanın e, en büyük... E, hediyesi e, odur. Öğrencilerinin iyi yerlere gelmesidir. Ben onu yaşadım. Onlara da buradan müteşekkir edeyim. <gülüyor> Yürü Aynen, gelmişken. Yani bu, bu, bu alınacak hayattan en büyük keyiflerden bir tanesi. Bunun evet. parayla pulla bir karşılığı olmayan bir keyif. Kesinlikle. Birini yetiştiriyorsun ve senin gözünün içine bakarak sadece teşekkür ediyor. Yani çok evet. önemli bir şey. Evet. Yetiyor tabii. Tebrik evet, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Evet tebrik ederim. Böyle bir, bir şey kurur. soracağım. Ee, şimdi ilerleyen dakikalarda farklı kitaplara geleceğiz ama böyle herhangi bir yani işte doktorluk anıları, hekimlik günleriyle ilgili bir kitap projesi falan böyle bir şey var mı kafanızda? Yok yok yok. Yani mesleğimi yaptım bitirdim. Ee, güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. O defteri kapattım. Şimdi çok daha önemli konularım var. Sanatla ilgileniyorum. Evet, hepsine geleceğiz. Evet. <gülüyor> hepsine geleceğiz yavaş yavaş. Müzik arasını verip geliyoruz. ...vermeden ee, mi geliyoruz. Müzik arası vermeyelim. Ee, şimdi başta da söylediğimiz gibi Mehmet hocamız Paris'te yaşıyor. Evet. Ee, bu yani doktorluğu tamamen artık Türkiye'de bıraktıktan sonra Paris'e yerleştiniz Doğru. diye anlıyorum. Evet. Fakat arada sizin geçliğinizden gelen bir fotoğraf merakı ama bir ara vermek durumunda kaldığınızı da biliyorum. Birazcık oradan girelim, oradan hobilere doğru yelken açacağız. Şimdi ilk fotoğraf makinem çok iyi hatırlıyorum. Kodak 100 enstamatik içine e, kartuş konuldu. Kartuş. Üstüne de böyle küp şeklinde dönen dört defa çakan Flaş. flashları vardı. Onu babam e, bir yurt dışı seyahatinden sonra getirmişti lisede. Onunla başladım. Üniversiteye gittiğimde çok e, işte e, rehberlik yapıyordum. Turist rehber, rehberliği yapıyordum. Ee, ve e, o yıllarda da yurt dışından bir defa falan çıkılıyordu o kadar izin vardı ve bazen 3 defa evet. çıkılıyordu ve 60 dolardan fazla götüremiyordunuz falan öyle kurallar vardı ee, ben de işte e, gezdirdiğim turistlerden bir tane bazıları işte çok samimi olurduk evlerine davet ederdi otele kal gitme işte para harcama gel bizde kal falan gibi bunlardan bir tanesinin e, kızına babası şey almışım bir fotoğraf makinesi almış ki o zamanın en yeni Canonların e, şey değiştirdi, teknoloji değiştirdi. 70'li yılların başında FTB hmm. modelidir. Onu kızcağız aldığının birinci haftasında no, no, no, Noel tatilinde dağda karların içinde bir dereye düşürmüş, poise etmiş işte kaybettim. Bulursanız haber verin diye. Bir hafta sonra haber veri bulduk diye. Geliyor ama içi böyle kumdan geçilmiyor makine. Demişler ki sen bunu yerine yenisini al, bu tamir olmaz. Onlar da bana dedik istiyorsan sen al bunu, biz sana verelim tamir ettirebilirsen al kullan. Ben onu getirdim Ankara'da bir önemli fotoğrafçı vardı. Ona dedim ki bu, bundan bir şey olur mu? Sen bana bunu bırak, iki ayda bana müsaade et dedi. İki ay sonra bana böyle hani saat gibi derler ya, Yapma ya. Wow, yani. pırıl pırıl, mükemmel bütün yağlanmış e, lensi, sıfır, pırı, sıfır Zaten yeni bir, bir yeni. makineymiş, bir hafta kullanılmış. Onunla ikinci defa başladım ve onunla bütün üniversite hayatım boyunca çok güzel fotoğraflar çektim. Sonra doktor olunca tabii çok yoğun bir mesleki hayat, 35 sene falan fotoğraftan Aynen. uzaklaştım. Ama e, emekli ol, olacağım ve o zaman daha çok fotoğraf çekeceğim diye emekli olmadan bir 5-6 sene önce. Bunun planları vardı. Evet Fransa'ya gittim sabbatical sene derler ya <gülüyor> bir ücretsiz izin bir sene aldım. Ve orada tam gün fotoğraf okuluna gittim. Fotoğrafçı diploması aldım. Sabah 9'dan akşamüstü 5'e kadar işte karanlık odası. Ha, o diplomayı aldım. Yani fotoğrafçı olmak için diploma sahibi olmak gerekmiyor ama çok şey öğrendim tabii. Çok beni geliştirdi fotoğraf açısından. Ondan sonra da oradan devam ettik. Dijitale geçtik. Aslında, ee, buna... Sevgili Mehmet, Ömür'ün söylediği burada çok güzel bir cümle var. Ben böyle anadan yakalayıp onu çıkarttım. Diploma almak gerekmiyor fotoğrafçı olmak için ama çok şey öğrendim. Burada herkes diploma peşinde. Evet. Kimse bir şey öğrenmek, öğrenmek peşinde değil. değil. İşte burada aslında inanılmaz bir ders var çıkartılması gereken. Yani bir şey öğrenmek için diplomaya ihtiyaç çok yeter ki kararmasın. Sol memenin altındaki cevher. Ee, yani herkes ama burada diploma peşinde koşuyor. Maalesef. Çünkü o diploma. Şimdi bir de böyle neredeyse Zoom üzerinden diploma. Zoom diploması var mı? Online diploma var tabii. Var mı? Ben aldım onlardan. Bu pandemi döneminde Moma'dan. Ondan sonra Kaliforniya Üniversitesi'nden <gülüyor> bir sürü 10-15 tane diploma yani Çağdaş çağdaş sanat tarihi vesaire öyle çok güzel diploma bir haftada alıyorsun. alıyorsunuz. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> Yeter ki imtihanları geçin Aynen. <gülüyor> Aynen. çok güzel. Evet. Orada soruları satmıyorlar değil mi? Yok maalesef. <gülüyor> İlk ki, ki pardon. İlk ki maalesef <gülüyor> değil İlk biz neleri gördük <gülüyor> bu memlekette? Evet, bir parçaya gidelim. Fotoğrafla geri döneceğiz. Evet, siyah bir parça ama çok renkli böyle ses evet, çıkar evet. bir şey. Black Trombon Terremont Kanda dinliyoruz. Ee, keyifli bir parça. <gülüyor> Oh you do teach your lord a Oh you do teach your lord a sun You are fine no no no no Oh you do buy your lord a sun No no no So do Oh no İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Sevgili Mehmet Ömür'le harika bir programın daha ortalarına bile gelmediğimiz için ben şükrediyorum. E, 25 yıllardan sonra Paris'te bir fotoğraf öğretisi. Yanında diplomada veriyorlar. O önemli değil. E, peki hangi makinelerle, nelerle nasıl bir serüvene başladınız? Bu e... Okul sırasında küçük bir Canon, filmli Canon, 70-80'li yıllar arası çıkan kanonların koleksiyonunu yaptım, 8 tane çıkarmış Canon, ondan sonra EOS sistemine geçiyor, elektronik sisteme geçiyor, sonra dijitale geçiyor. Bu evet. şeyin içine kanon A1 vardır. A1, AE1 evet. onlar dahil mi? Dahil. Yani. dahil onlar. Ben de hala işte. bir tane kanon AE1 var. Evet, eBay'den 100 euro'ya satabilirsiniz. Onu da satmam. <gülüyor> sakın Çok, çok güzel yani. kondisyonda. dört <gülüyor> e, tane objektifim var sakın satmayın ee, yani e, o kadar para ediyor günah yani şurada dursa e, gözünüzü okşuyor yani bir büyük bir keyif zaten bu kadar, keyif keyif. objesi nesnesi ya. yani e, söz kime gider kime gitmez kestiremiyorum ama yani bu kadar şaklabanın olduğu yerde bundan sonra artık dönüp e, analogla fotoğraf çekmeye karar verdim. Çünkü eskiden çektirirdik siz de çok iyi bildiğiniz gibi 3 tane ruloyu alırdık 36 filmin bir tanesinin içinde Çekmeden evvel üç kere düşünürsünüz, beş kere yutkunursunuz ondan sonra. Şimdi adam çıkıyor fotoğraf çekmeye geliyor. Üç bin tane kare çektim diyor. Yani elinde fotoğraf makinesini otomatiğe bağlayıp havaya sallasa zaten üç tane çıkıyor içinden. Burada program yaptığınız Meriha o, o tarz çekmeye e, maymun fotoğrafçılığı diyor. Çünkü evet. maymunun eline verseniz makineyi, gösterseniz deklanşörü. Evet. O da çekecek. Evet. Arada güzel Öyle fotoğraf çıkabilir. Arada bir iki tane <gülüyor> güzel çıkacak. fotoğraf çıkacak. Yani. Evet. Güzel bir şey yapmış. Onun için hakikaten analoğa dönmeye karar verdim. En azından. Zaten sizin fikrinizi soracağım şimdi orada. Ben hala hiçbir dijital... ...ortamın, mecranın bir analog siyah-beyaz kalitesinde yaklaşabileceğini düşünmeyenlerdenim. Haklısınız. Çekoslulak yalalaştıramadıklarımızdan <gülüyor> mısınız gibi oldu biraz ama. Yok haklısınız gerçekten de öyle. Yani ben de bu konudaki serüvenimi size kısaca özetleyeyim. Fotoğraf okulundan sonra işte o dijital döneme geçtik. Çok gelişmiş DSLR makineler. Ee, yani bir kısmı full frame. Ee, lensler işte 1 bölü 2 açılıyor, 1 bölü 4 açılıyor. Pahalı lensler. Ee, sırt çantanıza bunları koyduğunuz zaman 15 kilo hmm. falan yapıyor. İşte ben de onları aldım. İşte seyahatlere gidiyorum. Hmm. Ee, Patagonya yok, İzlanda falan. Çok şahane manzaralar çekiyorum falan. Çekiyorum, çekiyorum dediğiniz gibi işte günde binlerce bile çekebiliyorsunuz yani. Ya bir baktım, e, yani her seyahatten geldiğimde bir kere bir, birkaç hafta omuz ağrısından e, duramıyorum yani o kadar ağır dolaşmışsınız. E, bilgisayarımda da şey oldu yani iki, iki buçuk milyon fotoğraf birikti sobat dedim yani ne olacak bundan Lokmaya sonra ne olacak geçmez. yani bir yerde geliyorsunuz bir duvara dayanıyorsunuz yani fotoğraf çekecek nereye kadar ben profesyonel değilim evet. yani bundan para kazanmıyorum e ben niye böyle bir şey yapıyorum diye kendi kendimi sorgulamaya başladım dedim ki bu bir, bir yanlışlık var yani böyle gitmemesi lazım evet. bunun o kanonlarla çekmeye başladım. Orta formatlar aldım Hasselblad, e, Pentax yani vesaire 6-6, 6-7 falan onlarla biraz çekmeye başladım. Okuldayken gene ebay'den e, kanonlar 100 liraya satılıyor o büyük format sinarlar var o Hı -hı. da 500 Amerika'da 500 dolara sinar alabiliyorsunuz büyük format o körüklülerden ama... ama var mı? hala evet. var hala bulabilirsiniz ama... 500 dolar biriktireyim dolar da kaç oldu bilmiyorum ama <gülüyor> şey yapın, da kredi, kredi için başvurum <gülüyor> <var. gülüyor> <gülüyor> bu memleketin durum belli olmaz bugün aldın aldın 500 dolar yarın alınmayacak hale gelir <gülüyor> Ee, neyse işte e, hakikaten e, filmli makinelerle çekmenin keyfi bambaşka. Dedim ki ben de o zaman bunlardan kurtulayım ya filmle çekmeye devam edeyim. O arada da işte e, iPhone fotoğrafçılığı çok gelişmeye başladı. Yani telefonların içine bayağı güçlü kameralar girmeye başladı. Ve ben bu hamallığı yapmayacağım dedim. Profesyonel değilim. E, ...makinelerde e, fotoğrafçının gözünden daha önemli değil. İkinci planda yani önemli olan fotoğrafçının gözü ve anlattığı hikaye. Evet. Onu neyle çekerse çeksin isterse bir tin type dediğimiz bir delikle çeksin yani. E, o nedenle e, bütün makinelerimi sattım. O dijital e, DSLR, makinelerimi işte Sony e, 7R'leri şunları bunları bütün Canon'ların hepsini sattım şeyleri korudum. Filmli makinelerimi korudum. Orta format, büyük format. Ve tamamen iPhone fotoğrafçısı oldu. Hmm. Neden iPhone diyeceksiniz? Çünkü Samsung ve Huawei'nin kameraları iPhone'dan daha üstün. Hem sensörleri daha geniş hem de lensleri vesaireleri daha üstün. Ama ben iPhone'dan devam etmeye karar verdim. Çünkü iPhone'un bir şeyi var, çevresi var. Evet. Aplikasyon desteği var. Onları Android sistemde bulamıyorsunuz. Ve ben iPhone'da çektiğim fotoğrafları aplikasyonlarla başka boyutlara taşımaya başladım. Mobil sanat dediğimiz sulu boya, yağlı boya, kolaj çok güzel aplikasyonlar evet, var onlarla ben onlarla ilerlemeye karar verdim hatta bir de Remzi onda Kitabı evet, soracağız. iphone fotoğrafçılığı diye çek düzenle paylaş, paylaş diye bir kitap da yaptım birkaç sene önce hala da o yolda devam ediyorum çünkü çok kolay en iyi fotoğraf makinesi yanınızda olandır en çabuk çekeceğiniz foto fotoğraf Doğru. makinesidir yani ee, en iyi fotoğrafta basılan fotoğraftır. Dijital ortamda olmayıp kaldırıp... Aynı o, doğru. Elle evet. tuttuğunuz bir evet, şey. Elle tuttuğunuz Yoksa, yani. bir Yoksa şey. sizin söylediğiniz gibi... ...iki buçuk milyon fotoğrafı ömür yetmez. Ee, bak mı? Bakayım deseniz. Peki. Bu tarafını Paris tarafından anladık. Bir de sergiler tarafı var. Ee, i̇lk sergimi... E, ...yani o zaman zaten fotoğraftan... ...koptuğum anlaşılıyor. 2004 yılında... E, Oda Galeri vardı, Fırın Sokak'ta, Üçrev Gerede'den inerken soldaki ilk sokaktır, Fatma Ekemen'in değerli galerist, onun şeydi, galerisinde manipüle İstanbul fotoğrafları sergisi açtım, o çektiğim İstanbul fotoğraflarını Photoshop'ta manipüle ettim, o filtrelerle falan. O zamanlarda hiç öyle bir şeyler yapılmıyordu, bayağı e, dikkat çekti ve ben de o zaman anladım ki yani ben fotoğrafçıdan çok başka bir şeyim yani benim başka yollara gitmem. Yani fotoğrafı e, geçmemdeki neden çok erken yaşta başlamam değil, başka bir neden daha var. Ben resim yapmak istedim. Desen derslerine, resim derslerine, kurslarına gittim. 2-3 ders sonra e, terk ettim. <gülüyor> çünkü e, bu konuda yeteneğim olmadığını düşündüm. Aslında yetenek e, ikinci planda gelir. Çalışma önemlidir. Şimdi daha çok ona inanıyorum. Yetenekten daha önemlidir çalışmak. Şimdi tekrar fotoğraftan yavaş yavaş desene Kesinlikle. geçiyorum. Fotoğraf seçmemin e, nedenlerinden bir tanesi de resim yapamayacağıma inandığım için. Şimdi ama gene bir yerde buluşuyoruz yani resme evet. giriyorum İyi, yani. Çok güzel. O çünkü bir göz... Gez, göz, arpacık, arpacık diye bir şey vardı. O askerlikteydi o galiba. Oğlum biz askerlik tarafına bakmıyoruz. Savaş mı, savaşsız tarafına bakıyoruz. Barış tarafına bakıyoruz. Fotoğrafta da lens, göz ve yürek diye, yürek bir, diye bir, bir şey var. var. Evet. evet, evet. evet. Valla ben sizin bir tane Kapadokya kitabını gördüm. Siyah beyaz. Evet. Kapadokya kitabına, Kapadokya'ya ayrı geleceğiz. Ayrı geleceğiz ama yani nereden gelirsen gel. Ben orada aklım hala orada. <gülüyor> Şimdi yine bir parça arası verelim. Paris'e gitti. Evet bu kadar Paris Paris dedik. I love Paris. Etta Jones'tan gelsin. Hep birlikte dinleyelim. Biz tabi Paris falan diyoruz böyle. Dili şey görmemiş. Tabii Paris diyeceksin. Paris diyeceksin. I love various in the fall I love various in the winter when it drizzles Say I love various in the summer when it sizzles Say I love various Because my love is near Because my love is near Because my love is near Evet sevgili Laflayacağız dinleyicileri Kaldığımız yerden son devam ediyoruz Tabi siz bizim aralardaki muhabbetlerimizi maalesef kaçırıyorsunuz Ahmet bir, bir birkaç ara önce Mehmet hocamıza bir yazdığı şiirle hava atıyordu. Şimdi dostum ortağım Ahmet hava aldı. Hava alacak çünkü Mehmet hocamızın bir şiir kitabı da var. Bu kitabın ismi de Oyun Caş Kıçı. Evet yani Birazcık bundan bahseder misiniz bize? Halbuki evet. benim bir kedim bile yok. <gülüyor> Şimdi buna e, tabii ki yani dış görünüşüyle bir şiir kitabı. içinde de şiire benzeyen yani yukarıdan aşağı satır satır yazılmış şeyler var ama. <gülüyor> e, yani ben hiçbir zaman kendimi ne şair ne, yani ne derler e, haşa mı denir? Haşa. haşa. haşa. <gülüyor> Hiç şairlikle yakından uzaktan e, hissetmedim. O bir dönem böyle bir 50 60 70 tane bir şiirler birikti. Arkası arkasında bir hani bir dönem gelir insanın ruh hali değişir. Bir his olmuş bir şeyler oluşur. Sevgili bir yazarsın. Sevgili Mehmet Ömür. Bunun olması için bekar olmak lazım. Bu öyle bir zamana mı <gülüyor> denk geldi? Sevgili Ahmet <gülüyor> ne diyeyim ki? <gülüyor> Benim de yazdıklarım hepsi bekarken çünkü. <gülüyor> Kaşınma <gülüyor> <çok> Benzeşiyoruz anladığım <gülüyor> kadarıyla. Evet bekar döneminde yaptım ama şimdi ben hakikaten şiirin edebiyatın tam şeyi olduğunu düşünüyorum. Çekirdeği, özü vesaire olduğunu okumayı da severim. Son yıllarda da böyle Dadayız şiirler dediğim veya tataiz şiirler dediğim bir takım şiirimsi şeyler yazıyorum. Hani insanımsı insanımsı bir şiir olur. şiirimsi şeyler yazıyorum. Onlar bakalım nereye gidecek? Şiirle de uzaktan bir ilişkin var. Onu söyleyebilirim. Var mı yeni bir şeyler projeler? İş... İşte 30 tane bir Tataist şiir çıktı. Onlar bir kenarda doğru bir yüze yaklaşırsa onları da bir uzmana uzmana gösteririz. Bundan bir şey olmaz diyebilirler. <gülüyor> Onlar şimdi demleniyor. Evet evet. Demleniyor. Demleniyor. Bu demleme neticesinde fotoğrafla şiirin bir araya harmanlandığı Dadaist fotoğraflarla Dadaist şiirlerin bir araya geldiği bir kitap olacak herhalde. Evet Şahane. Evet. Gidişat o yönde. Yani onu onu hissettim. Evet. Ee, peki şimdi birazcık da Kapadokya'ya mı girsek? Sizin bir Kapadokya aşı olduğunuzu biliyoruz. Kapadokya kitabınız çok değerli bir Kapadokya fotoğraf. Siyah beyaz şahane bir kitabınız var. Bana da imzalayacaksınız inşallah. Memnuniyetle. Ee, birazcık oralardan bahsedelim mi? Yani bu nereden kaynaklanıyor Kapadokya? Sen kitaba bu imzayı. Tamam. <gülüyor> Şimdi ben bir Kapadokya aşığıyım gönüllüsüyüm yani İstanbul'da doğdum büyüdüm ama kendimi İstanbullu kadar Kapadokya'lı da hissediyorum çünkü 16-17 yaşımda lisedeyken ilk adım oraya attım günübirlik rehberlik yaptım bir otelde resepsiyonda çalışıyordum gündüzleri de turist gezdirmeye başladım Fransızca turist rehberliğine başladım ee, o yıllar e, iki tane filmin çekildiği yıllardı. Bir tanesini Pierre Paolo Pasolini hmm. çekti, Medea filmini e, Maria Callas'la. Öteki de e, Charles Bronson, e, Tony, Tony Curtis. Curtis ve Michel Mercier evet. üçlüsünün paralı askerleriydi. O yıl otelde çalıştım, rehberlik öğrendim. Ee, ve Kapadokya'nın çok ö, ö, değişik bir avrası olduğunu hissettim. Daha o günlerde hissettim. Hala bugün gideyim. Her sene giderim zaten bir kere. Bazen iki kere. Peki bir hani böyle istek programı vardır ya radyolarda. Biz de bir istekte bulunsak giderken biz de, <gülüyor> bize de haber verseniz. Biz de sizi rahatsız etmeden peşinize Estağfurullah, takılsak. Estağfurullah hiç rahatsız etmezsiniz. Çok mutlu olurum. Ee, yani profesyonel rehber değilim aslında aldım 1971 yılında rehberlik tarafında değil sadece arkanınızdan böyle dolaşsak yeter yani sizi çok iyi gezdirebileceğime söz veririm çok iyi bildiğim Şahane. bir bölge çünkü neyse yani Kapadokya gönlümde taht kurmuş bir bölgedir Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biridir hem tarih hem coğrafya neyse. açıdan muhteşem bir bölgedir Oraya ben yüzlerce defa gittim. Son 12 sene içinde 14 defa gitmişim ve 23 bin fotoğraf çekmişim. Onu Türkiye'nin en iyi fotoğraf kitabı basan matbaasına götürdüm. Ondan sonra gene orada Alpaslan Baloğlu, A4 Offset, Fetizan Mehmet Ali Türkmen gibi çok önemli kişilerle çok önemli bir kitap ortaya çıkardığımı düşünüyorum çünkü kağıtlar İtalya'dan geldi, işte boyalar gene İtalya'dan geldi, özel tasarım yapıldı falan. 23 bin fotoğraftan 113 tanesi seçildi ve onlar özel bir tasarımla burada gördüğünüz kitap haline geldi. Onunla gurur duyuyorum benim. Ee, çeşitli alanlarda yazılmış... 10-12 tane kitabım var... ama en gurur duyduğum kitap... Kapadokya kitabıdır. Evet. İyi, ben de alakalı. kitaba baktım... Sepya bir baskı... İnanılmaz, bir i̇nanılmaz kaliteli baskı... Hatta... E, Alparslan'ı da tanırım... Akademi zamanından... Dedim bunu bassa bassa orası basmıştır... <Gülüyor> Doğru adres çıktı sonunda çakıştık... E, müthiş bir kitap yapılmış tabi... E, kitap ses getirdi mi diye sordum pek bir ses alamadık yani bizde kitaptan ses gelmiyor pek. gelmiyor evet ee, maalesef evet, kitaptan maalesef, ses evet. gelmiyor ama mesela işte e, akşamleyin gidip de böyle tuzu dirseğin üzerinden atan adamdan çok ses geliyor evet, tuzun sesi geliyor belki de <gülüyor> bir kulak burun boğazcı olarak tuzun sesi gelir mi? <gülüyor> tuzun tadının gelmesi lazım. Gelmesi lazım. <gülüyor> Türkiye'de her sene kaç kitapçı kapanıyor biliyor musunuz? Bilmiyorum yani ama kitapçı kalmadığını biliyorum. Bir, bir, evet. Bir elin parmakları kadar herhalde. Evet. Maalesef. Benim babamın yayın evi vardı. Konuk yayınları diye bir kitapçıydı. Bunlar komünist baskı kitaplardı. Aa... Yayın evinden eve para gelmezdi. Evden yayın evine para giderdi. Evet tabii. Yani kitapla olan ilişkimin o zaman da farkıma vardım ki kitap yaparak. Kitap yaparak değil aslında. İyi bir şey yaparak para kazanamadığını ha, tabii, o evet, zaman gördüm. Doğru evet. İnan bana medyatik olmadığın sürece şey hiç yok, iyi bir şey yapmanın önemli yok. Yani ben de... Ya, bu müzikte de böyle, sanatın her ha, dalında böyle maalesef çok abidik kubidik adamları. Tabii ben fotoğrafla alakalı daha çok şimdi konuşabileceğim. Hmm, hakikaten fotoğraflarının gerçekten bir altyapısı olmayan şeylerin bile çok prim yaptığını, çünkü onları seyredenler de genel kültürü o kadar yani. Bu bileşik Kaplar Kanunu ve onlar değer buluyor yani. Şu Bu kitap, Niye? inanın bana eğer bunu izleyecek radyo programını izleyen insanlar varsa bu kitabı herhangi bir yerden bunu şey ortamında dijital ortamda görebilecekleri bir yer var mı? bu kitabı yok, yok. aslında öyle bir yerde de olmasında fayda var evet. belki de evet. çünkü bu kitap ticari hale gelmedi piyasada satılmadı sadece dostlara hediye olarak verildi Yapıldı. İki tane arkadaşım da buna destek oldu. Femi Yazıcıoğlu ve Mahmut Kavran onlara da buradan teşekkür edeyim. onlar olmasalardı ediniz. bu kitabın çıkması zor olacaktı. Evet. Yani zannetmeyin ki bu kitapta Kapadokya fotoğrafları deyince bir tane gün batımı, güneş böyle kıpkırmızı olmuş, önünde de uçan balonlarla çekilmiş fotoğraflar var. Burada hakikaten her birinin kadrajıyla Verdiği e, Hissiyatla, hissiyatla karakter, e, Anlattığı hikayeyle alakalı Dolu dolu fotoğraflar var Halbuki Sevgili Mehmet Orada 3 tane gün batımının önünde <gülüyor> Bir gün batımının önünde 3 tane balon çekseydi ortalık yıkılırdı şimdi. Başka bir şey oldu <gülüyor> Ee, şimdi bir parça arası vereceğiz ama parçaya gitmeden son Kapadokya konusunu kapamak istiyorum bir dahaki soruda da çünkü yavaş yavaş artık şaraptan bahsetmeye başlayacağız Bu Kapadokya sizdeki Kapadokya sevdasının şarapla da bir ilgisi olabilir mi acaba yani ne ee, düşünüyorsunuz Kapadokya şöyle, şarapla, ilgim? şarapla ilgim rehberlikle birlikte başladı yani 18-19 yaşında turist gezdirirken onlar su da içmezdi kola zaten o zamanlar çok yaygınlaşmamıştı e, şarap içerlerdi, e, Türk şarapları da o zaman ucuzdu. Kırmızı deyince Yakut, yakut. getirirlerdi, beyaz deyince Çankaya getirirler. Başka da bir şarap. Yoktu. Yani bir de Köpek öldünen takımı Güzel vardı. Onların isimleri da. bile e, telaffuz edilmezdi. Yani o şeydi. O ortam, o ortam onları ortam de. içip de şu anda ismin telaffuz edecek kimse kalmadı. kalmadı diyor. Evet. <gülüyor> doğru, doğru. Ee, Şimdi bu bütün bu yapılan işler aşkla yapılan işler. O zaman. Breadmel dağıdan gelsin. Evet. I love her. Evet. Güzel bir Beatles parçası. Bu parçayı daha önce programda çalmıştık ilk sezonda ama biz o kadar çok seviyoruz ki e, sevgili Mehmet Ömür'ün seçkisinde görünce çalalım dedik. Aynı kişiden mi? Tabii Breadmel dağıdan. Hmm. Evet. Bence de çok en güzel yorumlardan bir tanesidir. Evet. Şamlar laflayacağız dinleyicileri Perşembe günü dinleyecekler için Cuma gününe Günaydın ee, Fotoğraftan bahsettik Sergilerden bahsettik Şiirden bahsettik Bunların hepsi Aşk ile olur Bir de aşk ile olan şarap var Kadehte durduğu gibi durmayan Evet benim ee, ilk Şarapla ilgili kitabımın adı da Kadehteki Aşk, Şarap. Bunu bilmeden söyledim. <gülüyor> İkincisi de Bordo Güncesi diye ilüstrasyonlu bir kitap. O da çok hoş oldu. Bordo şarapçılığıyla ve şarapçılığın genel temel yönleriyle bir kitap daha geldi arkadan tane şarap kitabım var. Ee, onlarla da e, mutluyum. Güzel kitaplar oldu. Ee, şarap da bir, e, yani onu e, maalesef içki olarak düşünülüyor ama bence şarap bir kültür e, malzemesi. E, bir, yani aslında e, sağlıklı bir içecek, bana göre alkollü içecekler arasında en sağlıklısı olarak e, düşünebiliriz. E, French Paradox diye bir şey var, evet. e, duymuşsunuzdur belki. <gülüyor> e, Fransa'da e, Amerika'daki kadar çok tereyağı yenir, et yenir vesaire yenir. Ama Fransızlar daha az kalp e, hastalığına yakalanır. Bunun da nedeni her gün düzenli olarak... ...düzenli olarak içmek çok önemli... ...şarap içtikleri için... ...olduğu... ...tespit edilmiş... ...buna da French paradoks denilmiş... ...günde iki kadeh... ...erkekler üç kadınlar iki kadeh... ...düzenli içilirse... ...yani bunu biriktireyim... Bir ...hafta sonu üç tane hakkım... 21 şeycim. 21 kadeh içeyim derseniz olmuyor... ...çünkü bu... Özellikle... ...o zaman Türk paradoksi olur... <gülüyor> Res, resveratrol diye bir antioksidan madde var, ee, yaşlanmayı engellen, engelleyen bir madde. Ee, bunu düzenli alırsanız e, e, çok yararlı bir madde. Ee, onun için e, yani bana göre e, bir de konuşacak çok şey var. Çok hangi bölge, şey. hangi iklim? Aynen içindeki üzüm cepajı vesaire vesaire o kadar çok konuşulacak şey var ki yani dünya şarapçılığı var değişik ülkelerin Türkiye'nin başlı başına gelişmekte olan bir şarapçılığı var. İşte Urla'dan çıkanlarını sayıyoruz. Trakya'dan doğudan Elazığ'ın işte şaraplarını söylüyoruz. Diyarbakır'ın Boğazkeres'in evet. söylüyoruz falan. Yani çok konuşulacak çok, çok, çok şey evet, var. Yani. Başlı başına bir kültür aslında. Evet. Evet. Yani oraya toprağa diktiğin çubuktan, deli çubuk dediğimiz çubuktan başlayan fıçıların içinde serüveninden hatta hatta şişenin içinde devam eden serüveninden Aynen. bir... Gençlik aşısına çıkıyoruz. Meğer. Yani evet. Tanrı'nın e, insana verdiği en önemli hediyelerden bir tanesi şarap işte zeytin zeytinyağı e, ve ekmek bunlar bana göre bir ayda sarısayabiliriz. Doğru doğru, yani. doğru doğru doğru ee, doğru. Peki bizim Türk şarapçılığı hakkında ne düşünüyorsunuz yani sonuçta şarapın Vallahi... atası da bu. Evet evet yani, yani bir kere e, Türkiye e, tabii ki e, enlem e, olarak. E, Tam şarap şarabın sevdiği bir bandın boy, içinde. Bandın evet. içinde 35 ile 45 arası. Bordeaux da onun, onun içinde. içinde. Ee, onun için ideal bir iklime sahip. Ee, toprak deseniz çok değişik e, topraklar var. Şarapçılık e, açısından ideal e, bir bölgedeyiz. Zaten şarabın çıktığı bölgede işte Kafkasya'dan Gürcistan'dan Mezopotamya'ya doğru inen bir şerit. Yani Türkiye'den de geçen bir bölgede ortaya çıkmış 8 bin, 9 bin çok önemli bir bitki. Evet. Bunu tabii şaraba döndürmek de çok önemli bir teknoloji. Şarap yaramaz çocuğa benzetiliyor. Yani bunu iyi kontrol edemezseniz hemen başka, başka kötü yollara gider. Sirke evet, sirki olur sirkiye, yani. Evet doğru. E peki ne diyorsunuz bizim Türk şarapçılığı önümüzdeki yıllarda bir adı sanı anılır bir yere Aa, gelebilir mi acaba? Halen de çok ileri yani adımlarla ilerliyor hızlı adımlarla çok gelişiyor ama dünyada yani Türkiye'nin yer alması için çok büyük teşviklere ihtiyaç yani olduğunu düşünüyorum tanıtımda vesaire de. Maalesef bazı şarapçı ülkeler yani yeni dünya şarapçılığı var işte Şili, Arjantin, Amerika, Avustralya, Avustralya, Yeni Zelanda, Tasmanya, Kaliforniya Aynen. şarapçılığı. Bir de eski dünya şarapçılığı var İspanya, İtalya, İtalya Fransa. Fransa. Bunlarla yarışmak için 40 fırın ekmek yemek, yemek lazım ya. herhalde değil mi? Bizde de çok Şimdi... pozitif şartlar yok maalesef. Aynen yani şartlar şöyle oluşuyor zaten bir kere arz talep meselesi her şeyde olduğu gibi yani şimdi su içersen paslanırsın şarap <gülüyor> içersen ömür uzar ben tamamen bu fikirdeyim <gülüyor> hepimiz o fikirdeyiz De bakalım göreceğiz Aa, aslında biz bu coğrafyaya gelmeden evvel şarabın atası buradaymış ee, Boğuzcu adadan başlayan yani dünyanın oralara kadar giden bir şarap kültürü var. Baküs şarap tanrıçası en önemli Baküs'e adanmış mabetler. Türkiye'de bir tanesi Sıhacık'ta, Teos'ta. Yani en büyük 3 Baküs mabedinden bir tanesi orada, orada. bulunuyor şu anda. Evet. İyi de korunmuş olması. Yolunuz düşerse mutlaka görmek lazım evet. Vallahi ben Kapadokya'ya yazıldım. O kadar çok <gülüyor> Evet, Sürey'e gideceğiz. <gülüyor> o kadar çok o kadar çok gezecek halime konunca Kapadokya'yı gezsin hakkımı kullanmak istiyorum. Ee, biz şimdi, tabii hani herkes şunu izleyicilere de söylemek lazım aslında. Yani biz buradan Kapadokya'ya gideceğiz diye herkesin geleceği anlamında böyle bir şey yok. Kimse heveslenmesin. <gülüyor> kapalı tur diyorsun. Kapalı tur. Kapadokya kapalı tur. Kapalı tur, tur evet. Ee, şimdi şarap kitapları dedik. İki tane de rehber kitap diyebileceğimiz bir Paris hmm. lezzet durağı var. Bir de Fransızca Yazılmış İstanbul Rehberi Bravo. var galiba değil mi? Birazcık İyi onları dinleyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onları Fransa'ya gidince iki kültür arasında bir köprü kurmak istedim. Yani Türklere Fransa'daki, özellikle Paris'teki, yani Türkiye'den Fransa'ya her sene 700 bin kişi gidiyordu. Tabi bugün o şartlar değişti. Yani üç günlüğüne beş günlüğüne gittiğiniz zaman böyle cebinize koyacağınız hangi restorana gideyim diye bir kolaylık sağlamak için Türk turistler için yapmıştım. Bir de Türk, Fransa'dan Türkiye'ye gelen Fransızlar var. Onlar için de tersini yaptım. Şu İstanbul'daki Hı. öndeki restoranları yaptım. İstanbul'daki lezzet durakları. Evet, evet. Türkiye'deki lezzet durakları. Bir şey soracağım. Paris'te bir lokantaya gitsem ben. ...bir buçuk porsiyon yemek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yarım porsiyon da yok, bir, bir az çorba yok ya. Az çorba yok. Ya bizde bir buçuk porsiyon diye bir şey var. Ben, mesela benim boyum, posum falan fena değil. Gidiyorum mesela kebapçıya, adam bakıyor bana, abi bir buçuk vereyim mi? <gülüyor> Dünyada bir tek bir buçuk porsiyon yemeğin olduğu yer Türkiye. Başka hiçbir ülkede, hiçbir ırkta, hiçbir kıtada yok. Çünkü biz bir porsiyondan Allah Allah dilim el vermiyor başka bir şey söylemeye. Bir porsiyonu küçülte küçülte bir insanı bir doyurmak bir için bir buçuğu icat etmişiz. <gülüyor> bir bir buçuk olmuş. Bir bir buçuk işte. olmuş. Paris'te bir buçuk yoksa ben aç kalırım. <gülüyor> o zaman bir parça diyelim. Ya, bir parça demeden <gülüyor> evvel bir şey Peki, soracağım. Benim bir, bir Paris seyahatinde... Dedim ki, ben Milföy'ü çok severim. Ya dedim, buranın en iyi Milföy'ü yapan pastanesi neresi? falan Böyle otelden sorduk, sağdan soldan sorduk. Beni bir tane pastaneye tarif ettiler ve bir epey dolaşarak, böyle çok merkezi bir yerde olmayan bir pastaneye gittim. Şu anda ismini hatırlayamıyorum, fotoğraflarımdan bulabilirim ne olduğunu. Orada Milföy'ün üzerine böyle minicik bir çikolatadan bir kama saplamışlar. Üzerinde tarihi yazıyor. Mesela bizde since 2022 vardır. <gülüyor> Orada Sins 1800 bilmem ne yazıyor. Aradaki fark böyle. Gittim. Üç tane, dört tane e, vitrinde milföy var. Ben dedim bir tane milföy rica edeceğim. Buyurun dedi adam. Hepsi bu kadar mı dedim. Evet dedi. Dördünü de alırsam ne olacak dedim. Milföy bugün bitecek dedi. Bu nasıl şey geldi. Ne kadar böyle sadece fazla açgözlülükle ve daha fazla para kazanmak için orada binlerce milföy yapmıyorlar. Ne diyorsunuz? Bu zaten? akşam benim hep böyle hassas noktalarıma dokunuyorsunuz. Bu milföy olayı benim için bir yaradır. Şöyle benim çok sevdiğim bir arkadaşım Atilla Topuzdağ Paris'e bana misafirliğe geldi ve bana dedi ki, bana dedi ben en sevdiğim tatlı milföydür. Paris'te de bunun çok iyi yapıldığını biliyorum. Beni Paris'in en iyi milföycüsüne götür dedi. Ben o dedim en kolay iş. Her yerde çünkü milföy var. Evet. Çıktık bir yere gidiyoruz kapalı. Pazartesi'leri çünkü çalışmıyor bazı yerler. Neyse ötekine gidiyoruz sizin dediğiniz gibi bitmiş. Hafta sonu misafirlik boyunca ben ona e, milföy <gülüyor> yediremeden <gülüyor> yolcu ettim. Ondan sonra bir seferinde tabii bunu kendimi affettirmek için uçağa koyup getirdim İstanbul'a. Tabii aynı şey olmuyor. Tabii. Çok taze yenilmesi evet, lazım. Tabii. Makaron, makaron için, gibi tabii. yağ özel, şey özel. Onun taze taze tüketilmesi Bilmiyorum. lazım. Onun için çok As yapıp kenara üretiliyor. koyup satmıyorlar. Yani. Evet. Doğru. Bak bunu bilmiyordum mesela. Bunun tazeliğinden dolayı yani. Ama abi burada bir yeri para kazanıyor. E tabi burada pastaneye gidiyorsun. İki günlük milföy var. Atilla o sokakta o pastane para kazanıyorsa yanında üç tane daha pastane açılır Türkiye'de. <gülüyor> tabi doğru, doğru doğru. Aynen. Doğru. Sır milföyce açılır. Ben mesela şeye çok şaşırıyorum. hastaneden çıkınca böyle karşımda bir eczane duvarı var. On tane eczane yan yana. Hangisine gireceğime şaşırıyorum. Ve inan hiç hiçbir tanesini alamıyorum Gidip mahalle, mahalle eczanesini alıyorum. De. Çünkü Her onu şey yaşatmam lazım. lazım. Bu da benim yolum. My diyelim. Senin yolun olsun. <gülüyor> Mehmet hocamızın yolu olsun. Frank Sinatra'dan dinliyoruz. Gelsin. Gelsin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 bit off more than I could chew. But through it all, when there was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 Sevgi laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel parçalar eşliğinde. Ee, şimdi Mehmet hocamız Paris Yüz Lezzet Durağı kitabından bahsetti. Ee, biz de Ahmet'le birbirimize baktık. Tabi kurların bu haliyle bizim artık Paris'e gidip de güzel yemek yeme ihtimalimiz birazcık azaldı. Kez kötü değil <gülüyor> Dezole, je suis dezole, ha. <gülüyor> e, o yüzden Mehmet hocamızdan bir rica edelim. Şöyle bize bir Paris'te bir dolaştırsın. Hani biz gözümüzü kapayalım. E, Paris aslında Fransız mutfağı gastronomisi. E, hani e, UNESCO'nun e, miras şeyi var ya listesi var. Hı -hı. E, ona girdi. E, yani, Fransız mutfağı e, krali bir sanat. Hı hı. devrim olup 200 sene önce kralların kafası gidince her gün onlara yemek yapan da işsiz kalıyorlar ne yapacaklar gidiyorlar mahallelerinde küçük bir lokanta yapıyorlar ama saraydaki gibi devam ediyorlar yanlarına aldıkları kalfaları vesaire onlar da onlardan öğrenip kendi mahallelerine gidip açıyorlar böyle böyle bu Krali sanat e, her yere yayılıyor, yayılıyor. ve hakikaten e, başka şeyler de düşünmüşler apelasyon kontrole dedikleri peynir için olsun çeşitlik şarap, için, şarap için olsun çeşitli gıdalar için e, belirli bölgede belirli kurallara uymak kaydıyla o kaliteyi e, devam konte feynir mesela belirli bir yüzeyde kaç tane e, ...inek olacağını söylüyor. Bir tane fazla koyarsanız o peynirin üstüne konte yazamazsınız yani. <gülüyor> o şeyde o. Çünkü oradan alacağı otlardan alacağı hayvanın şeyi azalmaması lazım yani. Onların hepsi hesaplı kitaplı. Bu sayede e, tabii e, bu sanat giderek gelişiyor. Bir de üstelik Paris 10 milyon, Fransa 70 milyon, senede 70 milyon, 80 milyon turist geliyor. Yani Paris'te e, Paris'i e yavaş yavaş zaten Otel ve yemekhane haline çevirecekler Ondan para kazanacaklar Paris'ler büyük Paris denilen Paris'in çevresinde Derifende yaşayacaklar derde. Gündüz gidecekler Turistlerden paraları alacaklar Yedirecekler yatıracaklar Akşam eve gidecekler Yani Böyle bir plan var uzun vadede 10 yıl 20 yıl içinde Böyle bir yere gidiyor Yani e, dünyanın en çok e, Michelin'leri orada onun dışında adı sanı bilinmeyen bistro tarzı, buşon tarzı değişik değişik modeller var restoranlar size dünyanın en güzel lezzetlerini taze taze sabanköründe şeyden alınmış halden, halden, alınmış. halden alınmış malzemelerle size dünyanın en güzel ye yemeklerini güzel tereyağlarında pişmiş vesaire yediriyorlar Mehmet de burada süreklilik de çok önemli bir gidiyorsun 200 senelik restoran, aile restoranı. Evet. Kuşaktan evet. kuşaktan geliyor. E buraya bakıyorsun. 50 senelik evet. restoran yok Türkiye'de. Evet. İşte olanlar da zaten burada e, İnci Pastanesi, şeydeki profiterol, İnci profiterol ve evet. İşte işte oradaysa şey ev sahibi kiracı ilişkisi itiş kakış dışarı attılar. Bitti gitti. Bizde böyle bir de bir de kültür erozyonu var yani bizde. Hayır evet kalıcı olmuyor. Evet. Kısa hemen yatırımı çıkarma peşinde e, tarihi S değerlerimizi maalesef yani hani sanki peşindeymişiz gibi duruyor ama hiç sahip çıkmıyoruz emek sineması ne oldu? evet, aynı evet, evet. Şekilde. Aynen. AVM oldu yıkıldı orası tüp gaz satıyor şimdi tüp satıyor <gülüyor> doğru <gülüyor> Şimdi tabii Paris deyince hakikaten yeme içme konusu bambaşka bir boyutta. Sizin hani böyle çok en çok hoşunuza giden nereler var? Yani, yani, yani ben daha çok brasserileri seviyorum. Yani e, kimisi 24 saat açık oluyor, 3-4 katlı tatlı mesela. E, Mitterrand seçildiğinde bir tanesinde kutlama yapıyor falan filan böyle. E, Opiode Cochon. Bravo, de, bravo, evet, bravo. işte de, ona benzer yerlerim. işte Bofenge var. E, ne bileyim Le Grand Colbert var. Orada F mesela Jack Nickerson'ın filmi vardır orada evet. <gülüyor> Bunlar çok Güzel. hoş mekanlar o çok ya. Hoş, o dekorlar, evet. şeyler falan. Yani orada bir yemek yemek seremoni gibi bir şey yani. Hele ördek falan seviyorsanız o tarz şeyler, şu bunlar falan. Uf. <gülüyor> ağzım sulandı. Evet. Vallahi artık benim ağzım bile sulanmıyor. Euro kaç oldu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sulanmaması Düşünmek için bile istemiyorum. Öyle, aynen, aynen. Aynen. elimden geleni yapıyorum ağzımın sulanmaması için. Peki Mehmet bir şey soracağım. Aa, fotoğraf sanatı Fransa'da galeriler, ne aşamada? Konserler ne aşamada? Caz kulüpleri falan böyle Bunlarla evet. ilgili yelpazeyi de bir şey dediniz. Ee, sergi dediniz. Ee, i̇şte Paris ve civarında 4000 kadar galeri var. 400 evet. tane burada herkes duysun. 4000 galeri. 40, 400'ümüze. 400 ee, ...bunlarda da yani... E, ...herkes görsün diye uzun süre tutuyorlar... ...bir iki haftada gitmiyor yani... ...şu anda mesela Steve McQuarrie var... Ee, ...Salgado var... Ee, ...fotoğrafla ilgili konuşuyorum... Evet. ...İkinci Dünya Savaşı'nda... ...kadın foto çektiği... ...fotoğraflardan oluşan bir sergi var... ...yani... E, fotoğraf biliyorsunuz Fransa'da bulundu. Üç tane fotoğraf müzesi diyebileceğim. Je de Pomme işte Maison Européenne de la Fotografie var. Bunlar sürekli senede 5-6 tane fotoğraf sergisi Kesin. yapıyorlar. Onun dışında zaten çağdaş sanat, değişik sanat dalları, heykel vesaire hepsiyle ilgili galeriler var. İhtisaslaşmış galeriler vesaire. Bunlar sizi çok besliyor. Yani sergi olayı bu şekilde. Yani ben akademide okurken heykel bölümüne de gidiyordum. Bütün bölümleri de oluşuyordum. Zaten akademi öyle bir yerdir. Heykel bölümünde hoca öğrencilere işte bir şey anlatıyordu falan. Yetenekli çocuklar olabilir. Dedim ki hocam bunlardan bir şey olmaz. Ne biçim konuşuyorsun dedi. Ya dedim bu adam doğduğundan sonra sokağa çıktığında Atatürk heykelinden başka heykel görmemiş. Neyle beslenecek? Ne olmasını bekliyorsun? Bir de kötü Atatürk heykelleri yapıldı Türkiye'de bugüne kadar. Dolayısıyla orta sokağa çıkıyorsun. Adımını attıktan sonra her taraf yığınla, şeyle besleniyorsun. Yığınla, görselle besleniyorsun. Konsere gidiyorsun öyle. Yemek yiyorsun öyle. E bunlar bütün bu kadar şeyle beslendikten sonra elbette bir şey yani şehrin kendi estetiği yeter Tabii yer, evet, melekli, bu, sokakta bu, dolaşmak yeter e, yani e, opera binası var e, bale eski opera binası bale binası oldu yeni opera binası yaptılar e, muhteşem bir akustik konser derseniz e, onun için Site Stedula Müzik diye özel bir e, hmm, konser yaptılar. salonu yaptılar. Kaç kişilik Müzikleri. mesela burası yaklaşık? 2 bin, bin gibi güzel. rakamlar. E, caz'a gelirsek e, Şatle bölgesinde bir sokak var. E, Lombar. Lombar. <gülüyor> Orada 5 <gülüyor> tane sanıyorum yan yana böyle altlı üstlü falan filan Çok caz güzel şeyleri güzel. var. Güzel. var. Güzel. Küçük küçük. Böyle 40-50 kişilik ama dip dip böyle oturuyorsunuz yani yapışık oturuyorsunuz ama herak yani yani nefesiniz aktivite. kesiliyor dinle dinlerken yani. Doğru. Evet. Benim de nefesim siz dinlerken kesiliyor şu anda. Burada da kaç kulüp var acaba hangisine gideceğiz diye ben her seferinde hiçbirine gidemeden çıkıyorum. İşte evet. Nardis devam ediyor mu? Nardis gidiyor. devam ediyor. E, yani. Maşallah. E, in İnşallah kalıcı hiçbir orası zaman, oldu. zaman yok evet. olmaz. Aynen, yani. aynen. Bizim de temennimiz o. Biz de burada radyodan <gülüyor> caz dinliyoruz. Evet. O zaman Oscar Peterson'dan gelsin bu parça. Night Train. Dinleyelim. Akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Ee, bu akşamki konuğumuz sevgili Mehmet Ömür. Acayip keyifli bir e, sohbet yaptık. Fotoğraf kitabı dedik, şiir kitabı dedik, şarap kitabı, yemek kitabı, kitaba doyamadık. Aa, hani on parmakta on marifet derler ya. Hani bir tek fotoğraf üzerine kitap yazsaydı Mehmet Ömür diyecekti ki hani bu konuda şey fakat hepsi hakkında... birer ucundan dokunsa da... çok mütevazı bir şekilde dokunuş bunlar... iddiası olmadı. Fotoğraf, şiir, şarap, ekmek... aa yemek... ve derken... bir kitap daha çıktı sonunda. Fazla horlama. Ne Hor diyeceğiz? <gülüyor> horlama... E, horla? Horlama. Horlama. <gülüyor> Şimdi e, horlama e, benim e, kulak burnu alanında e, itisaz e, alanım sayılabilir. E, yıllarca bu konuya çok e, takıldım ve e, çok e, çok çalıştım uyku apnesi ve horlama üzerine. E, yani değişik yerlerde mesleki hayatımı değiştirirken en güzellerinden bir tanesi de bu medi dediğimiz klinikte dilaver Özturan ortağım başka ortaklarım da vardı bir tanesi de bunlardan sizin sohbet ettiğiniz Mehmet Erem'dir onunla da birlikte 20 yıla yakın hmm, çalıştık doğru, evet. şimdi horlama ilginç bir konu yani Hava yolunuzun önünde bir engel olduğunuzun göstergesi, olduğunun göstergesi aynı zamanda da uyku apnesi dediğimiz 10 saniyeden uzun süre oksijensiz bırakıyor vücudunuzu. Bu tehlikeli bir durum. <gülüyor> Kalbinizi zorluyor gece uyku sırasında ve bunun farkına varmıyorsunuz. Çok da yaygın bir hastalık. Dinlenmeden uyanıyorsunuz. Uyanıyorsunuz. Uykunuzu derinleştirseniz boğulma riski olduğu için uykuda kaybedilen insanların bir kısmı bu hastalıktan kaybediliyor. Ve işte melek gibi uçtu gitti deniyor. Oysa uyku hap nedir onu tedavi ettirseler. Daha uzun yıllar yaşayabilecekler. Bu konuyla da ilgilenmiştim. Onunla da ilgili bir kitap. Şimdi en son sizin duymamış olduğunuz bir kitap çıkıyor potada. Üç gün önce onun tanıtımını yaptık. Kitabın adı Gece Defterleri. Isim babası da yine sizin burada konuştuğunuz Meriha Koğul. Nedir Gece Defterleri? Benim pandemi sırasında... Bazı geceler yani uyku e, siklusumuz bozuldu. Gündüzleri e, uyuduk, geceleri e, film seyrettik. Evet, Sabaha yani. kadar durduk. Ve ben o dönemde 14 tane 40 sayfalık defter doldurdum. Nasıl doldurdum? İşte desen yaptım, boya yaptım. E, e, o 2 milyon fotoğraflarını onları bastım yapıştırdım. Bit pazarından aldığım e, 100, 150 yıllık fotoğrafları e, kolaj yaptım. Ne bileyim işte şarap etiketlerinden, şarap boyunluklarından, alüminyumlardan şekiller yaptım vesaire. 14 tane defter oldu. Onlar bir plexin içine girecek. 150 tane olacak. 150 set. Hepsi imzalı olacak. Çok güzel. Bunlar basıldıktan sonra noter huzurunda matbaada kalıpları imha edilecek. Limited edition. Bir daha da piyasada da satılmıyor zaten bir daha da e, e Nasıl alacak insanlar yani. 150 tane. E, şimdi e, var. Üzerinde yok olur. yok o, Çamlıbel Vakfı üzerinden e, satılıyor. Bir kısmı da vakfa kalıyor gelirin. E, zaten üçte biri e, satıldı. Ön siparişle satılıyor. Oradan toplanan paralar matbaaya veriliyor. O, o da başlıyor işi ve birkaç ay içinde bize teslim edecek. Yani bu da son projem. Çok güzel, Bundan sonra var. biraz nefes alacağım. Geçelim, biraz. <gülüyor> <Vurulacağım> <gülüyor> başka bir şey yapmayacağım bir süre. <gülüyor> Eşime söz verdim. Ama ben <gülüyor> evet. ben bu hani sözün süresini bilmiyorum ama ne kadar tutulacağı konusunda ben dişini geliyor bana evet. Çünkü Mehmet için bütün bu sohbetin neticesinde bir yaşam biçimi olmuş. Çok farklı şeylere, sularda yüzüp üretmek, evet. ve bunlarla alakalı bir şeyler üretmek. Peki gençlere ne diyelim? Şimdi e, gençlere e, söyleyeceğim sözü e, sizin programınızda ve sizin röportaj yaptığınız çok sevdiğim bir e, arkadaşımdan, meslektaşımdan ödünç alacağım söyleyeceğim yukarı baksınlar çok güzel çok güzel Ahmet Aem Evet evet tabii. o da böyle bitirmişti Aynen. çok hoşuma gitmişti yukarı baksınlar ne kadar doğru Evet en güzel tavsiye Vallahi yani o kadar altı doldurulacak bir şey ki bu yukarı Aynen. bakmak altı ee, tane kitap aşağı bakarak olmuyor emin olun. Kesinlikle. Evet. Aa, sevgili Mehmet Ömür, yüreğine sağlık diyeyim. Allah daha büyük, uzun ömür versin. Sağlıklı, sıhhatli. Çok daha keyifli işler çıkacağına inanıyorum. Senin bu verdiğin sözü tutmayacağına da yüzde yüz inanıyorum. <gülüyor> Seneye bugün bir daha bir konuşalım bakalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de size Ayağınıza teşekkür sağlık, Ağzınıza sağlık. Bu yoğun dönemimizde bizi... ...konuk oldunuz. Ben, olun, ben de çok... ...çok keyifli bir program yaptım. Yani... Ee sizleri tanımak, böyle güzel bir sohbetin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Haftaya ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Son parçamız yine her zaman olduğu gibi bir Türk caz müziği geliyor. Yine Mehmet hocamızın seçtiği bir sanatçıdan, Bulut Gülen'den. Artık parça sonuna geldi. Programı kapatıyoruz. Ayrılık diyelim. Thank you. Atilla Ne yapacağız? Joy'caz da laflayacağız.